Merhaba, ProPolis'e hoş geldiniz. Ee, bugün e, ana yetiştiriciliği yönetim kurulu üyesi ve Beykoz bölge sorumlusu Adem Özkan Yalçın ile ki e, söyleşinin e, devam edeceğiz ve dördüncü programı onunla yapıyoruz. Bugün e, polen, arı sütü, mum ve arı zehiri e, nasıl elde ediliyor ve neler için kullanılıyor diye konuşacağız. E, buyurun. Evet. Adem Bey, şimdi siz e, arı ürünleriniz üzerinde dediniz ki bütün arı ürünleri de e, ile yapıyorum. Sadece bal değil. Bal hepimiz biliyoruz. Balda çok güzel anlatınız. Nasıl evet. bir bal yaptınız ve e, o balların özellikleri nedir diye. Fakat polen, propolis, arı sütü, arı zehiri, mum bir de ana yapımında e, yapıyorsunuz. Evet. Onları da biraz anlatabilir misiniz? polenle başlayalım mı? Tabii ki. E, polen arıların çiçek tozlarını hı hı. E, bacaklarına toplayarak, e, bacaklarında bulunan torbalara toplayarak elde ettikleri e, bir materyal bir arı ürünü polenin içinde neler var? E, polenin içine çiçeğe has ve çiçekte bulunan değerli amino asitler var. Özellikle e, benzer veya mutedil e, Amine asitlerin 200 misli daha fazla. Yani yüksek bir daha konsantrasyon yüksek, var. Yüksek bir konsantrasyon hı hı. var. Ee, bu polenler arılardan gelir. Kovana girerken kovanda bulunan polen tuzağından arılar daha içeriye sokmadan bunları biz arılardan alırız. Biraz insafsız bir yöntem. <gülüyor> evet çünkü ben okudum ki bu ki delikler tam yetere kadar büyük. Çünkü tabii ki yoksa o polenler düşemez. Tabii. Ki o tuzaklar kanatları da yararlayabilir. Arı kanatlarını yararlayabiliyor. Bazen bacak kopmalarına sebep olabiliyor. Hı hı. Böylece polen elde ediliyor çünkü. Başka türlü bir yöntemi yok. Ha, arı poleni ne yapıyor? Hı hı. Arı poleni e, dışarıdan getirdikten sonra petek gözüne dolduruyor. Daha sonra bunu balla karıştırarak e, yavrularına yediriyor. Hı hı. Yani kurtçuk ve larva dediğimiz e, dönemde arıların besleyici gıdası. E, diğer adı da arı ekmeği. Evet. Küçük böyle çünkü böyle evet, böyle düz yapıyorlar evet, değil mi? Küçük plaketler sinirli, halinde. Küçük, küçük e, hı hı. tablolar hücrenin hücrenin boyutunda. E, Tek gözlerine dolduruyorlar. Daha sonra da onu kullanıyorlar. E, arının yavrulayabilmesi için, e, yavrularını besleyebilmesi için polene çok büyük ihtiyaç var. %100 protein bildiğin %100 kadar değil mi? protein hı. evet. Hı hı. Protein e, miktarı en yüksek e, bulunan madde. <Gülüyor> i̇nsan sağlığı için e, ne faydası var diye e, şöyle bir göz atarsak, e, insan sağlığına kan hastalıklarından e, vücuttaki diğer ağırlığı, adele ve kas hastalıklarına varıncaya dek birçok faydası bulunmakta kan hastalıkları dediğiniz zaman bu kansızlık anemi. Kan evet, anemi. <gülüyor> ee, özellikle e, çocuklarda olan e, hastalıklar, e, polen çok büyük faydası var. Acı bir tadı var değil mi? Polenin e, alındığı çiçeğe göre ha. bazen acı, bazen de tatlı bir e, farklılığı olabiliyor. Çünkü bazı çiçeklerin e, tozlarında acı özellik, bazılarındakinde de daha yumuşak, daha tabii, çok e, tatlı mantıklı özellikler bir şey. Hı -hı. var. E, polende de e, şunu söyleyebiliriz e, dinleyicilerimize, polende renk çeşidi ne kadar fazlaysa Hı -hı. E, o kadar fazla çeşit çiçekten gelmiş ha, tabii ki Yani aldıkları bir kavanoz varsa tabii. onun içindeki renk çeşitlerinden Onun içindeki renk, renk çeşitlerinden bahsediyorum. Ee, renk çeşidi ne kadar fazlaysa e, polenin e, bilsinler ki değeri o kadar yüksek. Hı hı. Çünkü ne kadar fazla çiçekten elde edilirse e, insan içinde o kadar fayda, fazla fayda olacak. Çok e, çeşit e, malzeme çünkü. Muhakkabı. Hakikaten bu polenler bazen e, arıların e, ayaklarında görüyorum sepetçiklerde. Bazen neredeyse koyu mor bile var. Evet. E, ondan sonra bu çok güzel turuncular yani her renk yeşile evet. kaçanlar filan var. Bu çok çok güzel bir şey. Ben hatta bu mor mutlaka ballı babadan, ballı babalar evet. var o erken başlıyor. Geliyor diye düşündüğümde fakat oradan beğersem çok bu top turuncu bir şey çıkıyormuş. Çünkü takip evet. ettim baktım nereden geldiğini. Evet polenler hakikaten e, enteresan şeyler. E, i̇nsanlar da e, alıyorlar. Peki e, arı sütünden e, birazcık bahsedelim. Arı sütü arının ürettiği doğanın bize hediye ettiği mucizevi bir madde. Açıkçası. Çünkü bir işçi arının ömrü 40 ila 60 gün arasında değişirken ana arı 5 yıl yaşamakta. Ana arının işçi arıdan fizyolojik olarak farklılıkları olabilmekle birlikte fiziki olarak farklılığı olsa dahi fizyolojik olarak farklılığı bulunmamakta. İkisi de arı. Ancak ana arı normal arılardan farklı olarak 5 yıl kadar yaşayabiliyor. Hı hı. Peki ana arı neden 5 yıl kadar yaşayabiliyor? Ana arının yaşamasının, uzun süre yaşamasının sebebi sadece arı süt. Arı sütü e, genç, petek gözünden yeni çıkmış ve salgı bezlerinin çalışmaya başladığı arılar tarafından elde edilip ana arıların beslenmesinde ve larvaların beslenmesinde kullanılıyor. Evet ama larvalara az veriliyor değil mi? Larvalara çok az miktarda verilirken ana arıya sürekli veriliyor. Hı hı. Ve ana arının tek besin kaynağı arı sütü. Arı sütünü Arıda bu kadar Yaşamsal öneme sahipken insanda ne gibi bir Faydaları var bir de ona bakalım A, B, C, D Ve E vitaminlerini Açısından çok büyük Çok yüksek Miktarda vitamin içeriyor Çok yüksek miktarda Amino asit içeriyor Çok yüksek Miktarda Plufinoralin madde içeriyor Pnofilorin. Evet. Pnofilorin madde içeriyor. Pnofilorin. No, Onu ilk defa duydum. Evet. Ee, peki insanlara ne gibi bir faydası var? Birinci özelliği. E, bugün işte e, yüksek rakamlara 3-5 bin dolarlara satılan anti aging kremlerinde <gülüyor> kullanılan ana madde arı sütü çünkü e, vücut hücrelerinde hücre yenileme etkisi e, oldukça yüksekken cilt hücrelerinde e, hücre yenileme etkisi diğer hiçbir materyalde yok. E, hatta e, son dönemlerde salyangoz e, kremi falan da çıkardılar. Ama e, arı sütünün fiyatları yüksek olduğu için <gülüyor> ona alternatif çıkarmaya başladılar. Hı hı. E, anti aging özelliği çok yüksek. arı sütünde. Yani demek ki dıştan kullanılıyor, içten evet. de kullanılıyor. İçten mi? de kullanılıyor, dıştan da kullanılabiliyor. Evet. E, hem içten hem dıştan kullanılabilen tek materyal. Hı hı hı. E, bunun dışında e, hazımsızlık, mide rahatsızlığı, gastrit, ülser gibi hastalıklarda ee, anemi e, polimer bozukluk, göz rahatsızlığı gibi hastalıklarda ve hafıza kaybı a, alzheimer gibi hı. hastalıklarda da şu anda e, kullanıldığını biliyoruz. Hı hı. Yani çok e, faydalı bir şey diyorsunuz. Çok faydalı hı hı. ve kapsamı çok geniş olan. Evet. Üretimi de çok zahmetli olan. Evet, gibi evet gibi. tabii ki. Bu, bu, bu nasıl yani, yapılıyor? Yani bu e, hakikaten üretimini daha düşünmedim. Şimdi sadece onun var olduğunu bir şeyin içinde yani bir kutunun içinde evet. buldum. Ama o kutuya nasıl giriyor? O kutuya girme aşaması gerçekten çok çok zahmetli. Arı ürünlerinde balın haricinde hille yapılabilen ikinci ürün. Ha öyle mi? Arı sütü. Evet. Onun da sebebi şu. Bizdeki Ülkemizdeki arı ürünlerindeki daha doğrusu e, arı sütündeki hidroflorik e, asit miktarı %96'dayken Çin'den gelen e, sıvılaştırılmış yapay arı sütlerinde %4'lere kadar düşüyor. Bu e, hidroflorik e, asit ne kadar yüksekse arı sütünde de kıymet o kadar fazla artıyor. Hidro, şu. Evet, evet. Florik mi yoksa flonorik evet. mi? Flonorik. Flonorik. flonorik. Evet. Yani hidroflonorik flonorik asit. Evet. Yani e, doğal e, aminoasitin su bazlı hmm. hali diyelim biz buna. Daha açıklayıcı olsun. Çin'den e, şu son yıllarda çok yüksek miktarda çok ucuz fiyatlara arı sütü gelmeye başladı. Evet. Ben e, onu da dinleyicilerimize şöyle söyleyeyim e, Türkiye'de üretici elindeki yani tüccara daha varmadan elindeki kilo fiyatı Türkiye'de 8000 TL'dir hı hı. 8000 TL'dir 1 kilo arı sütünün fiyatı e, yani e, 100 gramlık bir arı sütünü üreticiden aldıkları zaman 800, 800 TL vermeleri hı hı. gerekiyor Buna göre hesap yapıp Buna göre dışarıdan Bir arı sütü alırken Buna dikkat etmeleri Onlar için en büyük belirleyici etkendir. Şimdi ben hala bu arı sütü arılardan nasıl alıyorsunuz evet. onu çok merak ediyorum. Arı sütünü arılardan alabilmek için Tek tek Ana yetiştirmeniz gerekiyor hmm, ki e, oradan etrafındaki nedimeler ona bu arşiyi evet. vermek isteyecekler. Ee, şimdi normal işçi arılarına ana arının yetişmesi birinci farkı petek gözü farklılığı. Hı hı. Biz e, yapay petek gözlerini bal mumundan yapılmış yapay petek gözlerine arıların larvalarından aşılıyoruz ve anası olmayan bir arı kovanına veriyoruz. Hı hı. Daha sonra anası olmayan bu arı kovanı, bu aşıladığımız petek gözlerine arı sütü salgılamaya başlıyor. orada gün. Evet. Oradaki arılar e, orada e, salgı bezlerinden evet, o petek gözünde bulunan larvaları bol bol sütle besleyerek onları ana arı gözü haline getirmeye çalışıyorlar. İki gün boyunca bunu besliyorlar. Üçüncü gün yaklaşırken biz bunu alıyoruz ve o gözlerden teker teker larvaları çıkartıp sütleri minicik kaşıklarla veya şırıngayla veya şimdi yeni çıkan pompa sistemleri var. Hı hı. Bu pompa sistemleriyle topluyoruz. Ee, ortalama 250 kadar 250 kadar larva transfer ettiğinizde hı hı. çıkan süt miktarı 25 ila 30 mg kadar oluyor. Oh. Miligram, evet, yani miligram hakikaten kadar zahmetli, oluyor. çok çok zahmetli Gerçekten, zor bir iş ve e, e, çok iyi anlaşılıyor. Niye o kadar pahalı bir şey evet. olduğunu, değil evet, mi? Evet. Hı hı. E, siz yapıyor musunuz bu işi? Tabii ki. Biz ana ağrı yetiştirdiğimiz için de evet. e, kendimiz yapıyoruz. Bravo Müziğimize geldik bu sefer Madem ki bu uh, ürünleri uh, sahhatımız için kullanıyoruz uh, bugün Leon Danielsten I don't need no Doctor dinleyelim Peki e, arı zehiri üzerinden e, konuşabilir misiniz? Evet, arı zehiri e, keşfedilmiş e, en kapsamlı şu anda romatizma ilacı olarak biliniyor. Hı hı. E, Almanya bunu yıllardır kullanıyor. E, Rusya'da da Rusya'da, çok yapılıyor. E, Rusya'da bilhassa. da yapılıyor bilhassa. Hı hı. E, zaten e, arıcılık. Rusya'da Sovyet döneminde e, baya ileride hı hı. çok araştırma yapılıyor e, çok e, Araştırma kapsamları geniş. Gerçekten e, benim de elime e, 1970'lerden ve 80'lerden kalma e, yani Sovyet döneminden kalma üniversitede arıcılık bölümlerinde okutulan e, kitaplar elime geçti. E, biraz çatbat Rusçam olduğu için e, okudum ve hayretler içine düştüm. Yani e, bizim şu anda Literatürümüzdeki kitaplarda o bilgiler yok. Keşke onu Türkçe'ye tercüme yani, etseniz. İşte çatbat bildiğim için hı hı. çok fazla tercüme şansım yok ama hı hı. bilen birileri inşallah yardımcı olursa o kitapları tercüme etmek istiyorum açıkçası. Çünkü arı anatomisiyle ilgili, yaşayışıyla ilgili ürünlerin içindeki maddelere varıncaya kadar Bundan 30 yıl evvel, 40 yıl evet. evvel bu bilgilere sahip hı hı. olmuşlar. Yani yeni şeyler de bulunmuştur mutlaka. Tabii yeni ki yeni, bilgilerde yeni bulunmuştur. şeylerde bulunmuştur ama bizdeki aracılık bilgilerine geldiğimiz zaman ee, bakıyoruz ki bizdeki bilgiler de 1950 yılından, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 1940 yılından kalma hı hı. E, bilgiler ve sistemler kullanılıyor. Hı hı hı. Şimdi bu ara zehiri bilhassa romatizma için e, kullanılıyor. Evet, bilhassa, e, sistematik e, bir şekilde sokuluyor e, hatırladığım kadar. Sistematik yani ben bir de... şekilde sokuluyor. E, ayrıca e, ızgara dediğimiz bir model var. Camın üzerinde e, ince teller var. Bu tellerin içinde e, ızgaralar. Arı bu camın üzerine geldiğinde e, ciğer çalıştırıyorsunuz. Çok düşük bir voltaj veriyor arıya. Ve arı bundan rahatsız olarak camı sokmaya çalışıyor. Hı hı, ve oradan akıyor. Camı sokmaya çalışırken camı sokamayacağı için zehir o camın üzerine damlıyor. Hı hı. Ve bu birikme sayesinde bu biriktikten sonra kristalize oluyor. Aynı balın kristalize olduğu hı hı. gibi kristalize oluyor. Siz bunu ince bir bıçak vasıtasından kazıyıp e, ufak şişelere biriktirebiliyorsunuz. Hı hı. Ancak arıyı çok fazla strese soktuğu için e, pek fazla tercih edilmiyor. Evet. Yani bu arılar e, bundan ölmüyor. Arılar kesinlikle bundan ha, çünkü ölmüyorlar. Çünkü insanı soktuğunda e, orada... E, ne diyorlar? Çengel kalıyor evet, tabii ki. İğnesi, i̇ğnesi kalıyor, için, kalıyor ve arı ölüyor. arının ölümüne sebep oluyor. Evet, evet. E, diğer şekilde arıyı öldürmemiş oluyorsunuz. Hı -hı. E, ondan dolayı sağlıklı bir yöntem. Ancak arıdan her zaman bunu elde edemiyorsunuz. Evet, Çünkü arı stres. strese giriyor, evet. kızıyor, sağa sola saldırmak istiyor. Öbürkülere de bu tabii, mesajı veriyor. Bu mesaj öbür kovanlara da geliyor. Evet. Öbür kolonilere de F ulaştığında feromonlar evet. e, ve salgılar vaziyasından e, Ortalık, arılığın içinde ortalık karışıyor. Evet. Yani, romatizmadan başka bir şeylere de e, iyi geldiğini düşünülüyor mu? E, şu anda araştırma safhasında e, başka e, romatizmadan hariç ağrılı e, adele hastalıklarına hı hı. E, ağrılı romatizma dediğimiz veya işte adele kas hastalıklarına iyi geldiği de kemik sistemindeki osteoporoz yani kemik evet. erimesine de e, faydası olduğu konusunda araştırmalar hala devam ediyor. Bu hmm, daha belli değil. E, e, daha olup ama 100%, 100 kesin e, belli değil. Ancak evet. tahmin var ve bunun üzerinde şu anda araştırmalar var. Hı -hı. E, ben birazcık devam etmeye çalışıyorum Tabii ki her şeyi yapabilelim. E, mum üzerinde e, biraz konuşabilir misiniz? Evet. E, arıların ürettiği, en çok ürettiği e, malzeme mum Hı -hı. E, öncelikle arı üretim aşamasına baktığımızda öncelikle mumu üretiyor. Hı hı. E, daha sonra bal, e, daha sonra polen, işte bu arada propolis, bu arada arı sütü hı hı. E, üretmeye çalışıyor üretim sistemine bakıyoruz. Arı sütü de daha gençken yapıyorlar, ondan arı, sonra tabii, ondan e, sonra e, muma başlıyorlar. Ya, tabii ki muhakkak. Hı hı. E, öncelikle öncelikle e, mum arılar için çok önemli. E, Hayati bir öneme sahip. Mumun içinde neler var? E, mumun içinde e, doğadan aldığı balı belli bir e, minerallerle karıştırarak kendi salgı bezlerinden geçtikten sonra bu mum dediğimiz maddeyi elde ediyorlar. Bunları bir yaşam sahası olarak kullanıyorlar. Ya işte o bizim evet, bahsettiğimiz içeriyle. petek, e, peteği yapımında %100 mum kullanılıyor. Biz e, mumu nerede kullanıyoruz diye geldiğimiz zaman mum bundan 30 yıl kadar önce, 20 yıl kadar, 30 yıl kadar önce birçok sanayi alanında kullanılıyordu. Ancak e, parafinin çıkmasıyla mumun da kendi özelliğini artık kaybetti. Hı -hı. Ee, bir gıda maddesi olarak kullanılmıyor. Hı -hı. Ee, tabii sağlığa bir zararı yok. Ama çok insan Acık mumlu bal seviyor. Mumlu bal, insan, e, mumlu bal yemeği çok seviyorlar. Mumlu bal yemeği çok seviyorlar. Özellikle doğal e, işte karakovan diye bahsettiğimiz Hı -hı. E, sistemde mumlu bal hala ülkemizde tüketiliyor faydası mı, e, zararı olduğu e, yok tabi ki. E, ama faydası olduğu konusunda da e, açıkçası bir çalışma yok. Hı hı. Hı hı. Daha önce boya sanayinde, vernik sanayinde, yağ sanayinde, e, birçok daha ismini zikredemediğimiz alanlarda kullanılıyordu. Evet, tabii Ancak, ki ışık yapmak için. Öncelikle mum. <gülüyor> mum ışık yapmak için <gülüyor> çok kullanılan bir malzemeydi. Şu anda tek kullanıldığı şey boya sanayi. Hı, hala, bal boya. Mumu. hala boya sanayinde kullanılmakta. Özellikle bu parlatıcılar da bal mumu olmazsa olmazlardan biri. Hı. Evet ben bir sürü şeyler de mesela şu geçirmezlik yapmak için de evet. kullanılıyor. Bazı askeri giysilerle ve evet. çadıllarla vesaire öyle şeylerde de okudum ama belki onun içinde bir artık suni şeyler bulunmuştur. Onu bilmiyorum. Evet, bugünlük bu kadar. İki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Öyle gibi gözüküyor ki bir parça daha Adem Bey'le konuşacağız. Yarın bir program. Ondan sonra devam edeceğiz başka şeylerle. İyi günler.